1453, numaralı konu, Hz. Peygamber'in, ilmin ehil olmayanlardan öğrenilmesi kıyametin alametlerindendir, buyurması, evet, Enes bin Malik şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, emri bil maruf ve neha anil münker, iyilikleri emredip kötülüklerden nehyetme, ne zaman terk edilecektir, diye sordum, İsrailoğullarının başlarına gelen sizin de başınıza geldiğinde, buyurdular, bu kez, ey Allah'ın Resulü, onların başına ne gelmişti, diye sordum, Yordum, şöyle cevap verdiler, hayırlılarınız arasında yalancılık, kötüleriniz arasında da hayasızlık ve her türlü kötülük yaygınlaşır, yönetim küçüklerinizin, fıkırsa rezillerinizin eline geçer.